Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Patkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Güncellemede e, normalde aslında biraz sanatçılarla, küratörlerle, e, yazarlarla, eleştirmenlerle buluşup onları tanımak üstüne konuşuyoruz ve röportajlar yapıyoruz. E, ama her ayın son program biraz farklı bir formatta geçiyor ve biz bir sanatçıya program için bir ses işi üretmesini ya da e, önceden ürettiği bir işi dinletmesini e, istiyoruz ve bu şekilde bir davetle gidiyoruz. E, bu ayki davetimizde sanatçı Deniz Güle yaptık. E, hoş geldin Deniz. Merhaba. Ee, aslında deniz yo yoğundu ee, çünkü geçtiğimiz ay e, süresince bir sergisi vardı galeri manada ee, buna rağmen yine de bizimle e, çalışmayı kabul ettiği için teşekkür ederim kendisine ayrıca ee, şimdi ben biraz sözü ona bırakayım ee, bize dinleteceklerinden biraz bahsedebilir ee, parça parça birkaç iş dinletecek çünkü ee, ilki de aslında e, biraz da daha... E, bu konuşma ve çalışma sürecinin fikre dönüşmesinin bir ön çalışması olarak e, Filiz Avunduk'la birlikte yaptıkları bir röportaj. E, bunu da bir röportaj programının içine başka bir röportajı sokarak dahil etmek fikri üstünden de biraz gelişti. E, şimdi sözü ona bırakayım. E, şimdi bugün aslında uzun zamandır sizinle konuştuğumuz Beş Kişilik Buffet adlı... E, ...işin e, ses kısmı ile ilgili bir şeyler yapalım fikriydi. E, yaklaşık iki senedir e, üzerine çalıştığım bir proje. Beş kişilik bu adlı bir... ...önce bir metin yazdım. Daha sonra bu bir enstelasyon olarak sergilendi Arter'de. Ve daha sonra da bir müzik e, parçası... ...yani bir müzik işi olarak nasıl üretebiliriz diye... ...çeşitli kişilerle çalıştım. Bu dönemde e, aslında elimde sadece parça parça kayıtlar var... Aldığımız sanatçılarla çalıştığımız kayıtlar, üzerine düşünceler, işte benim metni okuduğum bir kayıt böyle parça parça sadece işin aslında oluşum sürecinde birlikte bakabileceğimiz işi tam bitmiş olarak görmeden onun parçalarını aslında bir ön izleme gibi şu an bir araya getirmek yapacağımız iş... Böyle e, zaten beş kişilik feti e, çok uzun bir mazisi var. 2009 yılından bu yana hayatımda olan bir şey ve bitmeden bir üçüncü etabı var. O da bunun e, bu metnin müzikleşmesiydi. E, şimdi bu e, metni zaten ve projeyi defalarca anlattım. O yüzden bunları kaydettiğimiz bir Filiz Avunduk'la e, yaptığımız ufak bir röportaj var. Onunla girelim. Daha sonra kayıtlardan örneklerce olarak devam ederiz tamam kayıtlardan sonra da programı kapatmış oluruz veda ederiz teşekkür ederiz tekrar geldiğin için teşekkürler Yavuz haftaya görüşmek üzere 5 kişilik büfe 5 tane mobilyanın içerisinde kilitlenmiş karakterin bir performans metnini okuduğu bir oyun sahne için yazılmış bir oyun şiirsel bir oyun şiirsel bir oyun ...ve şiisel bir metin. Ee, bu karakterler bu mobilyaların içerisinde çeşitli objelerle e, etkileşime geçiyorlar... ...ve çeşitli sesler de çıkartıyorlar aynı zamanda. Ee, bu şiiri perform etmenin yanı sıra. Ee, ve e, şöyle oldu. Bu metin kitap olarak basıldı. Bu metin bir... Ensayasyon olarak e, bir mekanda sergilendi ve üçüncü fazı olarak da bu metnin müzikal olarak bir performansı düşünüldü e, ve bu müzikal performans e, beş tane New York, Chicago ve Baltimore'da yaşayan e, Amerikalı e, müzisyenle improvize müzik yapan e, ve klasik klasik müzik eğitimi almış improvize müzik yapan e, kişilerle çalışıp, çalışılıyor. Ee, bu beş kişi işte bir tane e, kemal çalan ve sesini kullanan Spencer Yeh, ee, bir tanesi Audrey Chen gene çalıyor ve vokali kullanıyor aynı anda. Ee, bir tanesi Carol Genetti sadece vokalini kullanıyor. Ee, bir tanesi Catherine Young o bason çalıyor ee, ve kompozru aynı zamanda. Bir tanesi de Ilay Kezler o da percussion çalıyor ve çeşitli environment soundlarla çalışıyor. Bu müzisyen aynı zamanda e, bir sürü e, müzik e, Venüs'ün dışında bir sürü art Venüs'ünde yani müzelerde vesairede performetmiş ve o dinizle engage edebilen e, karakterler. E, şu aşamada e, Chicago'da 2012 Eylülünde çalışmaya başladık projeyi Catherine Yang ile onunla birlikte teksti. Ee, aktleri bölümlere böldük. Müzikal olarak anlamlandırabileceğimiz e, sectionlar yarattık bu aktlerin içerisinde. Ve daha sonra Carol Genetti ile birlikte e, ses üretimine başladık. ve e, Bu karakterlerin aslında nasıl duyulabileceği ile ilgili olarak e, çeşitli egzersizler yaptık ve belirli bir karakter yani woman one karakteriydi Carol Genetti ve onunla bir e, onun karakterini oturttuk. Hmm. Mk de, mk mit it, M m m m m m Dick, but is it it is it it e, bu beş kişi Reel anlamda dünyanın farklı yerlerinde locate ettikleri için işte New York, Chicago, Baltimore ve Berlin'de Audrey gidip geliyor. Ee, birlikte çalışmak için böyle rehearsal timelarımız olmadığı için Skype'tan çalışmaya başladık. Ve e, e, tamamen dijital ortamda aslında ses transferi yaparak kişilerin bu seslerin üzerine kayıt etmesiyle... ...bugün elimizde bu aktlerle ilgili bir mood board var. E, ve o mood boardu e, ben şimdi sana göstereceğim... Bu chartlar işte bizim Catherine'le çalıştığımız aslında müziğin nasıl olacağını gösteren çok loose chartlar Bu tamamen improvised bir iş olmayacak. Yani structured bir müzik müziğe dönüşmesini istiyoruz ve bir eser olarak bir sürü yerde çalış çalınmasını istiyoruz. Ve aynı zamanda bir label olarak çıkartmayı da istiyoruz. Ya da recordingini alıp aslında bunun bu müzisyenlerden bağımsız olarak birçok birçok... Art venue'de ya da galeride ya da müzede bir sound piece olarak sergilenmesini istiyoruz. Ama performansa bağımlı olarak da tekrar geri dönüyorum fikre. Yani bir structural backbone olmasına rağmen bütün bu projenin çok fazla improvize, bu insanlar çok improvize çalıştıkları için aynı zamanda o an orada oluşacak bir şey de olacak. Şimdiye kadar iki kere e, grup yani ben şöyle bütün grubun hepsiyle e, çalışma fırsatım oldu işte Carol'la ve Keltyman'la Chicago'da çalıştım daha sonra bu e, bir hafta önce işte gittiğimde New York'ta Keltyman, Spencer ve Ilay hep birlikte çalışma fırsatımız oldu sonra Audrey İstanbul'a geldi onunla burada practice ettik dolayısıyla böyle elimde şu an herkesten aldığım ve bütün bu e, structure düşündüğümüz recordingler var. Um, şu an ihtiyacımız olan bir rehearsal time um, Bu projeyi göstermeden önce uh, Gerekiyor ve herkesin hani gerçekten Bütün bu komponentlerin Bütün bu müziğin birleştiği bir uh, Şey planlamak istiyoruz yani Rehearsal time planlamak istiyoruz uh, This is um, Audrey Playing cello, just one character Speaking <gülüyor> Thank yeah. you. De tia sou para soulique o voo. Yee yabo zapo na pour ton being a um, five person buffet text in turkish from the start kalktı ellerini aldı eğdi tüylerini söndü kalktı yünlerini aldı töndü neylicini demedi Sündüler kaldıkça sevdi yorgunca arsızca bir el geldi selde nüçeri aklı beş yerden sizin, yattı döndü kalktı arzuladı, verdi serdi orandan döndü ayrı yattı orandan öptü süzdü mercimekten övüdü kalem tükürdü ona verdi verdi dedi, vermek istediğim istendeki ağacı oydu kavunu saldı dişlere biledi arzun dedim iladı dolmuş kanepeden örselenmiş bir çuval. Önünde kırmızı, tümce yalpadı, kol kısı kalın ve kulaçça küpelerin verdiği derede uşağıyla sevişirken. Yıldı, yattı, kalktı, eğdi, oramı öptü. Sövdü söylerini, kaşlarını çekti yoldan geri. Bindi, tepinde arsızca, maliki dövdü, sağdan vurdu, verdi, soldan vurdu. Altından tren geçti, o yattıkça sarsıldı, verdikçe verdi, aldıkça aldı, çektikçe çekti. 40 40 40 40 kırk. kırk, kırk, kırk, kırk. Hoy gitmek istemiyor musun kendini sevmiyor musun el ele tutuşurken kırmızı arabanda sağa sola kavrulurken güneşin altında ortada yürürken akşamları hızla yatarken üşümüyor musun? Bak Allah'ın belası eşkalın bak kavuğun içinde başka kentlerde 500 yıllık leşi var 5000 bin yıllık. Anadolu'nun o karı ben çark etmedim oraya inşaat yapma diyorsun. Atlayacak adam kuleden sanki yıllarca sürecek sonsuzca seveceksin. Adam atlayacak bir sonraki ne zaman olacak? Ateş bu son kalp parçalandıkça salak ne dese yapacak 1500 kez atacak akşam dönecek akşam dönüşü güneşe akşamca akşam dönüyor o esrarlı bağrından suret alıyor hallice tuğla bir kanepede dildilenmiş orgeveze ancak sessiz zamanla demleniyor bir anla umutla zannınca umutla baş bozca Riyem usulü bir aşkla Kırdık onları bonesiz ve kör. Artık herkes aynı kulpta. Tek ışık yok orta. Kırdık onları yuvarca silayla gamla. Matya, karşılıklı yani cinsi bir aşk buna. Kunu, ruhu, kanı, yarı, teri. Üç gün yıkanması hale. Beni istirahslandırıyorsunuz kanarken. Sakince içine karar giremiyorum. Meğer bir yeraltı çarşısında habersiz birbirimizden, akı kan vahşifle nafanları dışarı vuran. Kozmesiz, boyunuz 50 santimetre, mideniz de 108 cephalik uzun. Öyleyse onu yüreğinizde bir yere sakladınız. Artık dayanamayacağım. Ben Karina'yım ve Çeçenya'dan geliyorum. Öyle mi? Jigsaw'ı piklenizle How do you do Miss Libur? Cynthia Libur. takdir edersiniz artık en uzakta sınırız. Sir, bu bir yolculuk. Bakın, benim de silah var. Bir adım geri gitmiyorum. Tanıdık korkuyorum esrar. Sesiniz, fiziksel durumunuz, üç kul fallar bir mezar. Şilep, şilep evet, şilep, sus seni vurabilirim. Şurada bekleyin, 11. ayda 12'ye gireceğim. Tur, Rukerovancı, cinsi aşkınız başka olabilir. Bu pek gizli bir araştırma. Almanlar, Ruhlar ve Talyerler, hatta Kirliler, kökleri İber boğazına iner. Bunlar izliği kökleri, size bunu sır olarak veriyorum. Biz, kendiliğinden belimi tutturuyorsun. Çok karanlık, Kehruvar duvarın önünde, hiç korkmuyorsun, kuşsun. 5 saniye öncesinde üşüyorum Tutturuyorsun Pişmanlık duyalım Af duyalım Kaldığımız yerden soyunalım Ve kanımızı donaltalım Taştan büst Eskalsiz Self Kansız lübersiz Aşıksınız Halkı oyalamış Kin shot Hatta kafasız Kendinizi kandırmış ısrarınız anlamsız Animallere yönelik bir sesle Belinize gelen kemeriniz Vurun Rica ederim diyor Kart. Ayaklarınızı bağrımdan toplayın ve bir meze taşı gibi defolun zehre bu evden. Feriymiş bir işgal geçiyor fikrinizin üzerinden. Sen sen bir şey misin sen? O şey sen değilsen, Oy sen sen nesin ya? Bu bir tür nesin sen? Bir kayıp imgesi, bir sesi, aşısı gerek bu beyaz akıntının. Yalanın irin irin benden gelmiyorsun. Derin dondurucuda kese yuvarların lazardan bir yere sapıyorsun. İraltılarını yakılmış nefes. Pis pisin. Uğultun sabah karga akşamın köpekini, çıldırtıcı kaburgan miden dışarı fırlıyor. ''Kürkümüye, kürkümüye, kürkümüye'' diye bağırıyor bu çocuk. Seni vurmadan önce caddeden geçiyor. Siyah çizik asfaltta şarkılar söylüyor canım. Bir çiğdem tarlasında zikrini sürerken devam ediyorduk aşkımıza ölecek. ''Kendini iki kere bileceksin. Sen orada ben burada olacağız.'' Sen beni ben seni götürmeyeceğiz birlikte ama tutacağım seni. Boynun içimdeki taş hepsini işeyeceğim. Arada nefes alırken parmak uçlarıma delikler açacağım. İçim kamaşacak, kaşımayacaksın. Dillerimi yemeyeceğim, moruzundan içmeyeceğim. Yan yollar çizeceğim, çizeceğim sana, ağrıma, doğudan bakacağım. Siril diyecekler bize. Orman yuhudulduy kürkler Çocuklarımız kürktürler, kurt baldırınca hat, kalk, petrol kuruyacak, borlar öt, duvarlar taşıyacak, izler raş. Sen beyaz zarından çıkıp donunu çözeceksin. Kardeştın, beni sırtımdan vurdun diyeceksin. Hibe kapın çalınacak, kürkün varsa kaç git. Biz sucuklu bir aileyiz, babamız peruş, anamız köçek, suni bayaladık abamızı. Huncuklar ve strazlar, Gürcü hanım semboller, Hepukun kağısı bu Şak bey, şey İslam'ın oğlu gazel. Biz millet biz devletiz, biz sür biz gürüz, biz koyun biz cebir, biz hükümet biz tüyüz, biz amuk okan Allah çarpmış senetten bozma yeminler, biz eşsiz bir eşcinsel, kemersiz bir belveketsiz dilber, biz hanedanın son taşığı, hanımın aşığı, evli ve zengin, yersiz ve yalancı, biz aptal, biz amaçsız, biz oynak, kaypak, tanımsız edilgen toklar. İlk ki baştaki... E, bahsettiğin hani, objelerin anlamları var mı yani niye o, o spesifik objeleri teker teker niye seçtin anlatır mısın? E, bunların hepsi bir mobi yani mobilya e, obje değil e, bir mobilya evin içerisindeki ve o mobilyaya haps olmuş işte insanların e, out kam süreci come out süreci aslında biraz böyle iç dünyadan dışa çıkmak işte ve fikir şu yani özellikle müzik kısmında çalıştığımız fikir bir dil nasıl oluşur bir komünikasyon iki kişi ya da beş kişi arasında nasıl oluşmaya başlar insanlar kendi hikayelerini anlatmaktan ne zaman vazgeçip ne zaman birlikte konuşmaya başlarlar diyalog dediğimiz şey monolog mudur gibi sorularla ilgileniyor aslında. Metnin bir anlamı yok genel olarak. Yani bu performans metninin lineer bir anlamı yok ya da naratif bir metin değil. Tamamen akılda kalmış seslerle yazılmış ve benim de zaten seyahatlerim sırasında yazılmış olan bir metin. Dolayısıyla çok fonetik çağrışımları var ve o yüzden de bunun bir müzik olarak gösterilmesi okun yani okunan bir şiirden ya da sahne performansından çok bir müzik olarak bestelen bestelenmesi ya da improviz edilmesi daha anlamlı geldiği için bana bu sanatçılar çalıştım. So Act 2, we start with Man 2. <laughs> <laughs> <laughs> That's fine, so you can go with Of the sound of the light bulb comes There. in. Yeah. Okay. <laughs> Güncelleme Bir güncel sanat programı Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar